geçtiğimiz hafta Hazreti Ömer Efendimizin adaletiyle meşhur Hazreti Ömer Efendimizin İslam dairesine girişi ya da bunu ilanı mevzunu evet, evet, evet. dinleyicilerimizle konuşmuştuk abi. Ve hatta mevzu devam da ediyordu. Noktalayamamıştık da. E, tabii. E noktalanacak bir şey değil. Bu İslam oluşu Cenabı Hakk'ın Hazreti Ömer Efendimize bahşettiği adalet duygusunu, farukiyeti Efendim bu güzelliği kıyamete kadar Cenab-ı Hak zaten baki yıkılmıştır. Eyvallah. Bu duygularla konuşmalara başlayalım. Fakat şunu da beyan edelim ki Hz. Ömer Efendimiz o İslam'ın fütüveti denilen yani hakkı gördüğü yerde ona tam bir şekilde teslim olup tabi olan batıla karşı da her zaman duruşunu muhafaza eden batılın fitne ve fesadının kendisinde ve onun bulunduğu yerde girizgah bulamadığı şekilde bir iman abidesi efendim bir ahlak abidesi şeklinde duruşu Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz çok güzel şekilde göstermiştir. Malum Muharrem ayına girdik. Muharrem ayıyla da alakalı birkaç şey söyleyip tekrar geçmek isteriz. Çünkü Muharrem ayıyla beraber biliyorsunuz önümüzdeki pazartesi günü 10 Muharrem Yevmi Aşure denilen Muharrem'in 10'u Aşure için Muharrem'in 10'u için efendim Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğu bir rivayette Hazreti Havva ile buluştuğu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın necata o günde erdiği işte Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın o günde necata ermesiyle yani karaya çıkması tufandan ve umumi helaktan kavminin azade oluşu gibi müjdeleri ve daha birçok müjdeler. Yani işte Cenab-ı Musa Aleyhisselam'ın turda görüşmesinin, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balından karnından çıkması hadisesinin, Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkması hadisesinin ve daha birçok güzel müjdelerin, muştuların bugün de verildiği şeklinde biliyorsunuz e, rivayetler var. Hatta Beni İsrail Yahudiler ve Hristiyanlar dahi bugünü aziz tutmuşlar, özen göstermişler. Bugünün güzelliği hakkında efendim onlar dahi kendilerince adetler edinmişler, oruç tutmuşlar, ibadet etmişler. Fahri Alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o Muharrem için biz Allah'ın böyle büyük tecellilerinin yaşandığı, böylesi bir günde ve bunun seneyi devriyesinde ki hemen parantez açıyoruz. Cenab-ı Hak bu muazzam tecellilerini ki küçük tecellisi yoktur ama umumun hepsinin içine alan tecellilerini seçtiği günler tesadüfi değildir. Siz bir insanı seçerken, siz bir buluşma günü, bir saati seçerken bile kendi aklınızla, iradenizle bir şey tespit ediyorsunuz da, Hazreti Allah o günü seçerken tesadüfen bir gün olarak seçer mi? İşte Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bugün için buyuruyor ki biz hem Musevilerden, hem Hristiyanlardan yani ehli kitaptan daha çok bugüne Rabetimizi Allah Teala'nın bugün de tecellilerine karşı daha agah olduğumuzu gösterelim. 9'uyla 10'u onu veya 10'uyla 11'i on oruç tutarak veya bu günün önünden ardından günlerde de oruç tutarak, ibadet ederek, nafile ibadetlerle meşgul olarak bugüne tazimimizi bildirelim buyuruyor. Fakat hemen şunu da beyan etmek lazım. Biliyorsunuz biz muhabbet bağını İşlerken, aynı zamanda günümüzde güncel meselelerle alakalı şeyleri de zikrediyoruz. Muhabbet bağımızı tazelemek adına, Muhabbetimizi bugün de taze tutmak adına böyle yapıyoruz. Programımızın formatı böyle. İşte Muharrem ayı ve Muharrem'in bilhassa onu ne hikmettir bilinmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünyayı şereflendirmelerinden evvel bu gibi müjdeli hadiselere sahne olan bugün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bazı üzücü hadiselerin tecellisine sebep olduğu için vesile olduğu için aynı zamanda e, hüzünlerin de tazelendiği bir gün olarak bilinir. Bunu burada da zikretmemiz icap eder. İşte malum 10 Muharrem günü Hazreti Hüseyin Efendimiz birkaç haftadır süre gelen muhasara etraflarını kuşatmaları neticesinde e, haydut ve zalim orduların e, susuzlukla kerbü bela denilen veya veyahut oranın adı kerbela değil kerbü bela veya kerbela demek belanın sıkıntının yaşandığı yer manasına geliyor çok sıkıntılı bir yer olduğu için ve hep o sıkıntıyla alındığı için artık oranın adı da sıkıntılı yer belanın sağanak sağanak yağdığı yer manasına kerbela olarak kullanılmıştır. Yoksa o mevkinin adı kerbela değildir. Hz. Hüseyin Efendimiz'den sonra orası kerbela olarak bir iz taşımaktadır. Bu hüzne, bu zulme e, sahne olduğu için o zulmün orada sahnelenmesinden dolayı. Hz. Hüseyin Efendimiz de işte Hz. Ömer Efendimiz gibi zulme el pençe divan durmaya hak ve hakikat tin kendisi kudrettir ve kuvvettir. Kuvvetli de hak yoktur her zaman. Fakat hak her zaman kuvvetlidir diyerek sayısına, adedine, o andaki dünyevi madde gücüne bakmadan zulme karşı ölümü göze alarak, Allah yolunda fedaî can etmeyi göze alarak bir duruş sergilemiştir. Hz. Ömer Efendimizin o fütüveti gibi o Kahramanlığı gibi o ekolü takip ederek Hz. Hüseyin Efendimiz de bu duruşu sergilemiştir Bunu muhakkak burada zikretmek icap ediyordu Zikretmemiz, konuşmamız icap ediyordu Bunu es geçemeyiz Bir de hemen önemli bir not Gerçi bizi uzun zamandır takip edenler Ramazan programlarımızı takip eden kardeşlerimiz Muhakkak bunu duydular ama İlk defa duyanlar olabilir, ilk defa bu programı dinleyenler olabilir veya kaçıranlar olabilir. Bir defa daha bir şey hatırlatmak istiyoruz. Hicri yılbaşı, hicri sene denildiği için hicretin Muharrem ayında yapıldığı kanaati insanlarda yaygın hale geliyor. Tabii bu kanaatin yaygınlaşmasına maalesef dini toplantılarda, sohbetlerde, bazen camilerde, hutbelerde hicri yılbaşının başlamasıyla beraber Hicret konulu hutbelerin Hicret konulu sohbetlerin yapılması da Katkıda bulunuyor Halbuki hicret muharremle Başlamamıştır Hicret muharremde değildir Hicretin yapıldığı sene Hicretin yapıldığı Vukua geldiği sene Birinci sene olarak kabul edildiğinden Dolayı hicri sene denilmiştir Çünkü Arap'ta böyle bir adet Vardı bir sene içerisinde En önemli hadise neyse Ona o hadisenin ismiyle lakaplandırılır, tesmih edilir ve falanca senesi, filanca senesi gibi seneye isim verilirdi. Mesela fil vakasının geçtiği seneye fil senesi demişler. Yani Ebrehe'nin ordusunun Kabe üzerine yürümeye kalkması ve neticede Allah tarafından, Allah'ın orduları tarafından tepelenmesi ve helak olması büyük bir hadise o senenin en önemli hadisesi insanların şahit olduğu o sebepten dolayı ona fil senesi denmiş fakat fil senesi denildiğinde Muharrem bir fil senesi fil hadisesi vuku bulmamış o sene içerisinde meşhur olduğu için seneye o isim verilmiş aynı bu şekilde hicri senenin kabulü de Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olmuştur hilafeti zamanında İslam toprakları genişlediğinde vergilendirme, mali işlerdeki efendim dokümanların tertibinde ve hangi dönemdeki zekatını alacağız, hangi senenin vergisini alacağız veya nasıl işte şu hasattan bu maldan hesap edeceğiz gibi hesapların karışması başka başka sistemlerin sene hesapları yapıldığında karışıklığa meydan verdiğinden bunun bir düzene konulması gerektiği heyet tarafından kararlaştırılmış heyeti topladığında hangi seneyi birinci olarak kabul edelim, hangi seneyi alalım diye heyetin görüşünü açmış Hazreti Ömer Efendimiz. Orada bir itiraz var, bir fikir var ve o fikre itiraz var. Bu itiraz bile muhabbet bağında anlattığımız mevzuun ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlatıyor. Şöyle ki değişik fikirler verilmiş. Demişler ki fil senesi bir olarak kabul edilsin. Bir başka kişi şu kabul edilsin, bir Zat-ı Ali sahabinin eşrafından, eftallerinden, efendim seçkinlerinden buyurmuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğu seneyi bir olarak kabul edelim. Yani Resulullah 40 yaşındayken olduğu seneyi bir kabul edelim deyince Hazreti Ali Efendimiz itiraz etmiş. O 40 yaşında peygamber olmadı. Dolayısıyla o sene diye bir sene seçemezsiniz. O daha Eres Bezbi'nden evvel peygamberdi. Ruhlar aleminde peygamber olarak sahneye getirildi. Ruhlar aleminde öyle arz edildi. Şeklinde itirazı var. Bu itirazı sebebiyle de sunulan bu fikir kabul görmüyor ve doğru söylüyorsunuz diyor. sürçü insan oldu diyorlar. Hz. Ali Efendimizin bu çıkışı var. Ve neticede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicret ettiği seneyi bir olarak kabul ediliyorlar. Diyorlar ki Mekke'den Medine'ye gelişi bir olarak o seneyi ilk sene olarak kabul edelim ve takvime de o sebepten zaten kamerayı takvim hicri sene denilmesinin sebebi de bu. Fakat tekrar söylüyoruz sayın dinleyicilerimize lütfen bunu iyi zapt etsinler. Hicri sene demek Muharrem bir de hicret oldu demek değildir. Hemen hatırlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu dünyayı şereflendirmeleri 12 Rebiyül Evvel Medine'ye tam girişleri Medine'ye tam girişleri çünkü Cuma günü e, 9 Rebiyül Evvel Allah ve Alem Cuma günü Medine'nin dışındalar Medine'ye münevvereye şu anda Ravz-i Mutahara'nın olduğu yere yani Harit Eba Yübel Eyyubel Ensari Efendimizin ee, devlethanesine misafir oldukları zaman orada mihman oldukları gün olarak düşündüğümüzde pazartesi günü aynı doğumları gibi pazartesi günü 12 Rebu'l-Evvel Medine'ye inmişlerdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihalleri de yani alemi ahireti şereflendirmeleri aynı dünyada sevindirdiği gibi ahirettekileri de aynı günde sevindirmesi latifesiyle Yine 12 Rebü'yle pazartesi günü alemi Cemal'e intikal etmişlerdir. Hiç oradan ayrılmamışlardır da yani ahiret yurduna, yurdunda karar etmişlerdir. 12 Rebü'yle pazartesi günüyle beraber hem doğum olarak e, Mevlid-i Nebi'dir, hem hicret Nebi'dir, hem Rıhlet-i Nebi'dir. Üçü de aynı gündür. Hicret meselesi de bu şekilde bilinmesi icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 26 safer günü gecesi e, gizlice Hazreti Ebu Bekir efendimizle beraber Mekke'nin dışına çıkıyorlar. Medine'nin ters istikameti bir tarafta e, bir müddet üç gün kadar kalıyorlar. Daha sonra da Medine'ye azimet ediyorlar ve 12 Rebu'ül Evver'dir hicri senenin meselesini de bu şekilde e, tespit etmiş olalım bunu da hatırlatmış olalım İvan. işte şu anda hem hicri seneye girişle beraber bak hicret ve hicri seneyi anarken Hazreti Ömer'i anmadan olmuyor radıyallahu anh Hazreti Hüseyin Efendimiz'in o fütüvet dolu o kahraman duruşunu anarken de yine Hazreti Ömer Efendimiz'i zikretmemek olmuyor bunları birbirinden ayrı gören gözler kördür Allah inşallah basiret görme nasip eylesin ve şu da unutulmasın ki bunları birbirinden ayrı zannedenler de çok aldanmışlardır ve en başta Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhaniyetini incitmişlerdir bunu da hatırlatmış olalım ve böylece mevzuya girmiş olalım Kerbela şehitlerinin de ruhlarını Cenab-ı Hak inşallah bizlerden şu sohbetlerimizden haberdar eylesin Onların ahlakıyla, onların o kahraman duruşuyla bizleri ahlaklandırsın ve inşallah bizleri onlara ilhak eylesin diyerek girmek durumundayız. Bu Cenab-ı Ömer Efendimiz'in onda Hazreti Ömer'e verilmiş, bahşedilmiş, fıtraten, hilkaten verilmiş bir özellik var. Bahsettiğimiz o kahramanca duruş. Ve bu duruş, bu hal Allah Resulü'nün etrafındaki sahabiye de aynı şekilde nüfuz edecek belki o hani şimdiki tabirle o potansiyeli zahir kılabilecek bir farukiyet olarak efendim kendisini gösterecektir diyelim ve nasıl olmuş Cenab-ı Ömer Efendimizin safa dahil olmasıyla beraber neler olmuş beraberce okuyalım cesaretin gerçek kaynağı olan imanı kalbine yerleştiren Hazreti Ömer artık yerinde duramaz olmuştu resul Ekrem'e, ''Ya Resulallah, biz ölsek de, yaşasak da hak din üzre değil miyiz?'' diye sordu. <gülüyor> Resul-i Zişan, ''Evet, varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz kalsanız da, ölseniz de hak din üzresiniz.'' diye cevap verince, ''Öyleyse hala ne diye gizleniyoruz?'' dedi. ''Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, Korkmadan, çekinmeden, cesaretle bütün şirk meclislerine gidip İslamiyet'i açıklayacağım. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz önde, sağında Hazreti Ömer, diğer sağında Hazreti Hamza, diğer sahabiler arkalarında Darül Erkam'dan çıkarak Kabe'ye doğru yol aldılar. Bakur adımlarla Mescid-i Haram'a girdiler. Hazreti Resulullah'ın başını bekleyen müşrikler, bu manzara karşısında şaşırıp kaldılar. Şaşkın, ürkek ve korkak bakışlarla bir Hazreti Ömer'e, bir Hazreti Hamza'ya bakıyorlardı. Bir ara cesaretlerini toplayarak, Ey Ömer, arkanda ne var, neyle geldin diye sordular. Hazreti Ömer, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye geldim dedi ve ilave etti. Kimse yerinden kımıldamasın, yoksa boynunu vururum müşriklerin sesi sadası kesildi. Tabi sadece bu programı dinleyenler için şunu hatırlatmak lazım. İlan ediyorlar itiraz edeni keseriz değil. Bak ondan evvel ne işkenceler yapıldı ne eziyetler yapıldı neler yapıldı şimdi demek istiyor ki Hazreti Ömer Efendimiz artık sizin bildiğiniz gibi değil. Bundan sonra zulme yeltenirseniz ben mukabelede bulunacağım. Ona göre ayağınızı denk kalın diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Eyvallah. Evet. Müşriklerin sesi sadası kesildi. Sanki dilleri tutulmuştu. resul Kibriya Efendimiz serbestçe Kabe'yi tavaf etti ve namaz kıldı. Müslümanlar da açıktan açığa namaz kıldılar. Hazreti Ömer der ki: İşte o zaman Allah Resulü hak ile batıl olanın arasını ayırdı diye bana Faruk adını taktı. Allahu Ekber. İşte Faruk Şimdi bu farkı fark etmek diyorlar ya Hiç hoşlanmadığım bir kelime Basitleştiriyor esasında Şu urvi konuşmayı Bu tabirler biraz basitleştiriyor Çünkü bunlar çok tüketilen kelimeler Fakat Bir başka şey daha yapacağım Bunu yaptığım gibi Medyanın hastalığı olan bir tabiri daha kullanacağım Şimdi bu işin Zahiri olan tecellisi Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya Tevhid Hanenin yegane Cenab ı hakkın birlendiği kainatın ilk mabedi olan yerde Resullah'ın serbestçe aleni olarak davasını kendisini her şeyini göstermesi Hazreti Ömer Efendimizin Hazreti Hamzanın ve sahabisinde o da zuhuru ve burada işte o farklılık o farukiyetin ayan beyan oluşu bu hadiseyi Farklı bir şekilde anlatmak için Burada biz kardeşlerimizi bekliyor olacağız Eyvallah Şimdi Hadise şu Siyer kitabını açtınız Baştan beri ne anlatıyoruz Siyer kitabını açtınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okuyorsunuz Tarih olarak okuyorsanız pek talihli sayılmazsınız bu tarihle okumak aynı zamanda beraberinde talihi de kazanmak istiyorsa kişi oradan hissesini çıkarttığı gibi şu andaki kendi ruh haline de bakmalı hangimiz şikayet etmiyor ben Allah'ın razı olduğu kullardan olayım Cenab-ı Hakk'ın vuslatını eriyim inandığım tevhidi aleni olarak yaşayayım hakikat-i göreyim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hissedeyim yakın olduğumu göreyim kalp Kabe'mde Allah ve Resulün muhabbetini aşikar olarak göreyim zahir olsun bu ömrüm geldi geçti hala bir şey yok diyen kim yoktur çok az bahtlı insanlar elhamdülillah biz fazla haset çekmedik şu anda o ustattayız cevabını verecek. Belki bizlere acımakla şu anda meşguller. Ama eksediğimiz hep bundan şikayet etmekte. Bakın burada bir sır veriyor bize. Allah Resulü'nün hayatı. Bir cemiyet olarak sır, bir cemiyet olarak sır, bugün biraz ifşa ediyoruz galiba, bir cemiyet olarak bir sırrı veriyor, reçeteyi veriyor, bir de kendi ruh halimiz için veriyor kendi ruh halimiz için şöyle bir bakalım olan hadiseye Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi o fütüvetiyle cesaretiyle beraber Hazreti Peygamber'e niyazda bulundu hatta burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi Allah teyit etmiyor mu? Biz hak dün üzere değil miyiz? Yaşasak da ölsek de cevabını aldıktan sonra niye aleni olarak yapmıyoruz diye soruyor oradan sahabiden birisi Hz. Ömer efendimizi biraz böyle hani e, zapt etmek için hafif sesle diyor ki Resulullah efendimiz biraz daha çoğalmamızı bekliyor az sayıdayız şu anda şu an kaç kişiyiz diyor bu sefer Hz. Ömer kaç kişiyiz şu anda senle beraber kırk olduk deyince Resulullah efendimizin mübarek cemaline dönüyor Hz. Ömer ya Resulallah kırk az mıdır diyor kırk az mıdır çok dur diyor yani 40 kişi. Niye bekliyoruz deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tebessüm buyuruyor. Zaten onu katletmek üzere gibi gözükürken bile nazarı Muhammedi ile her adımı takip edilen Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin o andaki kalbi duygusuna da mutlali olan Hazreti Peygamber o duygunun da yine kendisinden yansıyan bir duygu olduğunu ve Hazreti Ömer'de parıldadığını, o şekilde hakla batılın daha berrak bir şekilde aydınlandığını görmüş oluyor ve göstermiş oluyor. Enerjiye bakarsınız değil mi? Elektrik enerjisi falan vardır, ampullerde gözükür. Enerji elektriktedir, o ampulde değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün zahir olma muradını yansıtan bir zat olarak halakaya dahil oldu. Ve Faruk ismini de bu hadiseyle beraber aldı. Değil mi? Şimdi bizim tabi anlatacağımız hadise bu değil. Bu kadar basitçe izahını, bu bile basit bizim şimdi anlatacağımıza göre bu bile basit kalıyor. Nedir? Bize hitap eden, ruhumuza hitap eden söz şudur. Ey kişi, inandığın üzere dost doğru olmaya çalışır da, adaletli bir şekilde kalbine, nefsine, dünyana bu inancını hakim kılmaya karar verirsen, cesaretini toplar, adil olursan, Allah Resulü senin yanında zahir olur, seni hakikat Kâbesinde buluşturur. İşte Hz. Ömer Efendimiz'in yanında adalet menbaı olarak, Hz. Peygamber'den aldığı o adalet şuurunu onun bir neferi olarak yansıtan ne zaman kişi Muhammedi aşkının yanına o adaleti alır, o fütübeti cesareti alırsa Allah ona hakikat Kabe'sini serbest kılar. Hangi müşrik, hangi müfsit veya nefsinin hangi sıfatıyla gözükürse gözüksün, hangi şeytan hangi vesvese, ona mani olmak istese de o peygamber aşkının yanına koyduğu adalet duygusu o fütüvet ve cesaret duygusu, o zulmü gör, gördüğü yerde otur yerinde der ve asla onun tavafına, hakikat kâbesini bulmasına, tevhidi bulmasına mani olamaz. Bir başka deyişle, adalet zuhur etmeden Hazreti Peygamber senin kalbinin mataf mahalle olmasına ve Hazreti Peygamber senin kalbinde mihman olmasına asla fırsat bulamazsın. Ne zaman o adalet gelecek? O zaman peygamber zahir olacak. az biliyor muyum? Müşriklerin bulunduğu Mekke'yi mükerremede bile Allah ibadetle emrettiği ayetleri Medine'de indirmiştir. Ama hep Mekke'li müşrikler zamanında en önce adaletin kaim olması için. Mesela hırf Fudul cemiyetini hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden evvel adaletle iş yapmak isteyen bir sivil toplum kuruluşu diyebileceğimiz fakat çok etkin bir e, baskıya sahip efendim etkiye sahip bir kuruluşa da mensup olduğunu düşünürsek adalet duygusunun muhakkak insanda hakim olması lazım ki o adalet çerçevesinde Muhammedi aşk rahatça gönül kabesin tavaf etsin ve orayı mekan edinsin. İşte bu bize hitap eden ruhi sırdır tasavvufi olarak. Bir başka bir Cemiyetle alakalı sırrı da, reçetesi de şudur. Azizim öyle çok değil. 40 tane inanmış adam, hakkıyla inanmış adam 40 tane hakkıyla inanmış adam sulhu sükunu daim kılmak için yeter. Yeter ki hakiki er olsun, Allah eri olsun. O zamanın sayı çokluğuyla alakalı değildir bu. O 40 kişi, 40 kişi olsun ama doğru olsun. Rahat rahat bulunduğu makamda, mevkide, dünya sekenesinde sulh adaleti, dini hakikatleri kayım kılmak için yeter. Ama herkes birbirine ısmarlarsa, başkası olsun bu kırktan derse bu kırklar meclisini rüyasında bile göremez. Diyelim, bunu da bu şekilde erbabına havale edelim. İşte Faruk ismini alıyor. Allah Resulüne, yaklaştıkça insan hakkı, şerri, batılı hakkı birbirinden tefrik eder ve böylece Allah insanı o farukiyeti hakkı, batılı birbirinden fark etme halini verince de bir daha geri almaz. Ve o kişi faruklar, adiller zümresine dahil olur. Diyelim en azından bendenizin ifade etmeye çalıştığı bu manayı herkes kendince, kendi miktarınca biz anlatamasak da kendi irfanları çerçevesinde düşünürlerse en az benim anlattıklarım kadar e, bir fikir sahibi olacaklarını en az olacaklarını kanaat ediyorum. Evet. Önce Hazreti Hamza'nın arkasından Hazreti Ömer'in Müslüman olması, İslam'ın inkişafı ve Müslümanların müşriklerin baskılarından sıyrılarak ibadetlerini serbestçe ifa etmeleri hususunda büyük bir rahatlık sağladı. Bu bakımdan Bilhassa Hazreti Ömer'in müminler safında yer almasının İslam tarihinde önemli bir yeri vardı. Bu ehemmiyeti asaptan Abdullah bin Mesud Hazretleri, Ömer'in Müslüman olması İslamiyet için bir fetih, Müslümanlar için bir şeref ve izzetti. Medine'ye hicreti nusret, halifeliği de rahmet oldu. Evet. Ömer Müslüman oluncaya kadar bizler, Kabe avlusunda açıktan açığa namaz kılamıyorduk diye ifade etmiştir. Şimdi bu bahis burada daha uzar gider de burada kalsın. Ee, biliyorsunuz Habeşistan'a bir hicret hadisesi vardı. Bu birinci hicret. Habeşistan'a ikinci bir kafilenin gidişi var. Eyvallah. O bahsi de istiyorsanız süre müsaade ettiği kadarıyla zikretmeye okumaya çalışalım. Eyvallah BİSET'in 7. senesi Miladi 616 tarihinde evet. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman kafilesi Daha önce de belirtildiği gibi Ülkenin hükümdarı tarafından iyi karşılanmış Dini ibadetlerini serbestçe Ve gönül huzuru içinde ifa edebilme imkanına kavuşmuşlardı Bu durumu haber alan resul Ekrem Efendimiz -Sallimani. Mekke'de kalan Müslümanlara da Habeşistan'a hicret etmelerini Tavsiye buyurdu Resul-i Ekrem'in amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Cafer'in başkanlığında Habeş ülkesine doğru yola çıkan ikinci kafile, önceki kafileden daha kalabalıktı. Onu kadın, 92 kişilik bu toplulukta sağ salim, sırf dinlerini emniyet altına almak, ibadetlerini huzuru kalbiyle ifa edebilmek gayesiyle Mekke'den ayrılıp Habeş ülkesine vardılar. Yani ibadet taattan, Kurtuluş diyeceğim ama Yani bunu ünlem işaretiyle İbadet taattan kurtuluş yok Eğer müminsen ibadet tahtına göre hayatını ayarlayacaksın Yapamıyorum Yapacağın bir yer bulacaksın ama yine yapacaksın Zilleti kabul etmeyeceksin Zilleti kendi elinle izzete çevirebiliyorsan ne ala Çeviremiyorsan izzetli yaşamak için yollar arayacaksın Deformu olmayacaksın Tembel olmayacaksın Attal olmayacaksın Buradayım ben nasıl gidelim demeyeceksin. İbadetine göre hayatını ayarlamanın en bariz göstergelerinden birisidir hicret. Ve hicret olmadan insan Müslüman olmaz. Hicret olmadan insan Müslüman olmaz. Ne dedim ben şimdi? Yani Hepimizi alalım bir yere gidelim. İslam değil mi? Hayır. Bir insanın bir yerden bir yere gitmesi değildir hicret. Zaten bu göç değil. Hicret. Ne demektir hicret? Hicretin Bizim kültürümüzde, dini kültürümüzde bir manası var. Nedir? İbadet taatı yapabildiğin iklime göç etmek. İnsan nefsinden ruhuna hicret eder. Nefsiyle baş başa kaldığında Allah'ın emirlerine tabi olamaz. Bu nefisten hicret edip ruhuna gitmesi lazım ki, ruhuyla buluşması lazım ki ibadet taat etsin. Ahlakı rezil eden, kötü ahlaktan uzaklaşması hicret etmesi lazım ki ahlakı Mahmude'yi ahlakı Memduhe'yi bulsun yani insan hep iyilik ve kötülük arasında devamlı gider gelir mümin denilen kişi Müslüman denilen kişi adı üstünde Müslüman teslim olmaktır teslimiyet nedir size ait olduğunu zannettiğiniz sizce bildiğiniz şeyleri karşıya vermektir bu bir hicrettir, yer değiştirmedir. Allah şakavetini, zulmetini imana ve saadete hırsını cimriğini gadabını, şehvetini şefkate cömertliğe mürüvvete göndermeyen, tebdil etmeyen o tarafa doğru hicret etmeyen kişilerin İslam olmadığını henüz teslim olmadıklarını müteaddit yerlerde ayeti kerimelerinde ve Resulullah Efendimizin femi saadetinde zikretmiştir beyan etmiştir, açıklamıştır hicretsiz olamaz yani bir vakit namaz için kalkıp bir seccadeye durmanız veya herhangi bir yerde namaza dönmeniz bile bir teveccühtür, bir şeyden yönelmedir bir şeyden alıp kendinizi bir tarafa yönelmedir, bak hicrettir bu Oruç tutmanız, imsak etmeniz, yemeden kendinizi alıkoymanızdır. Ruha hicret etmeniz hadisesidir. Hac zaten tamamıyla hicrettir. Hac, Allah'ın inkar edilemeyecek, azim olan bir bürhanıdır ki, ceseden, bedenen gördüğümüz, gerçek hicreti tamamıyla gördüğümüz, o anda günlük hayatımızda, namazımızda vs. fark edemesek de, Vatanımızdan, memleketimizden ayrılıp da bir yere intikal etmek üzere ibadet için ayrılmamıza dahi hep bize bu hicreti tavsiye eder. Ve hep bu hicreti bize ne yapmış olur? Göstermiş olur. İşte e, zekat da midir? Benim zannettiğim malı naldan vazgeçmektir. Allah yoluna sarf etmektir. İşte bu da gösteriyor ki mümin olan kişide daimi bir hicret vardır. Bunu İlk zamanlarda sadr-ı İslam'da yani İslamiyet'in Hz. Fahri e inen en mükemmel şekliyle inen o dinin efendim ilk zamanlarında fiilen de hicret olarak görmüş oluyoruz. Evet. Müslümanlar göç ederken Peygamber Efendimiz her şeye rağmen Mekke'den ayrılmadı. Müşriklerin eziyet ve işkencelerine göğüs germeye devam etti. Cenab-ı Hakk'ın hıfs ve inayeti altında kutsi ve ulvi hizmetini sürdürdü. Evet. Kureyş müşrikleri Müslümanların ard arda Habeş ülkesine hicret etmelerinden telaşa kapıldılar. Gurbet diyarında da garip Müslümanların peşini bırakmak niyetinde değillerdi. İslamiyetin bu gibi ülkelerde yayılması ve artık karşısına çıkılamayacak bir kuvvet haline gelmesi endişelerini tartırıyordu. Günümüzde de var ya, batıda vesairede e, İslamiyet'in hızla büyümesi farklı insanları sarsıyor. Çünkü oradan gelecek bir tazike, hiç mani olamayacaklarını düşündüklerinden, aman oraya da gitmesinler, oraya da kötü görsünler. Batıda da ne yapıyorlar? Efendim Saf duygularla, güzel duygularla İslam olan insanları terörist gösteriyorlar, başka şeyler yapıyorlar ve bunu destekleyecek de bir sürü... Ahmak insanı da buluyorlar. Ellerinde çok malzeme de var. Hep niyetlerine dünyanın gözünün üzerinde olduğu ve dünya üzerinde hakim pozisyonda olan yerlerde ve toplumlarda İslam'ın hızla yayılmasından endişe kapılıyorlar. Bak hiçbir şey değişmemiş. O yani. zaman da varmış. Bu zamanda da olduğu gibi. Evet. Zira Müslümanlar Habeş hükümdarından himaye gördükleri takdirde, Arabistan'ın İslam sinesine koşması daha da kolaylaşabilirdi. Böylece İslam'ın önüne çekmek istedikleri setleri de yerle bir olacaktı. Bu duruma tahammül edemeyen Kureyşli müşrikler aralarında konuştular. Sonunda elçiler gönderip hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarından geri istemeye karar verdiler. Elçi olarak Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rabia'yı vazifelendirdiler. Planları şuydu başta necaşi olmak üzere ülkenin diğer ileri gelenlerinin hepsine kıymetli hediyeler götürülecek, önce hükümet adamlarına hediyeleri verilecek ve arzuları arz edilecek, sonra da hükümdara hediyesi takdim edilecek. Bu planı tatbik etmelerindeki maksatları ise şuydu. Devlet erkanının kendilerini desteklemeleri, Habeş Necaşisi'nin mülteci Müslümanlarla görüşmesine fırsat ve imkan verilmeden arzularını yerine getirmelerini kolayca sağlamaları. Habeş ülkesine varan elçiler aynı planı tatbik ettiler. Devlet adamlarına kıymetli hediyeleri takdim ederek maksatlarını şöylece arz ettiler. Yani O zamanın vezir üzere aslında milletvekilleri diyebileceğimiz işte bakanlarına falan kıymetli hediyeler şey yapıyorlar işte şu şeyi sen alırsın şu iha, ihale diyorum şu hediye senin şu efendim makam senin aman ha bak bunu size getirdik valla hiçbir niyetimiz yok falan gibi söylüyorlar halbuki niyetleri hükümdarın huzurunda söyleyeceği fikirlere yandaş bulabilmek ve böylece hükümdarın aklını çelmek evet tamam. azarlar bozuk olunca azarlar bozuk olunca lideri de reisini de etkiler Reis sağlamsa azarlanı da düzeltir. Hani kalp sağlamsa vücudun düzgün olduğu gibi. Fakat bazı azzarlar sakatlanınca işlevini yapamaz olunca kalbe de ağırlık verip kalbi de bozar. Anlatabiliyor muyum? İşte onlar da azalarından girerek mikrop gibi yayılarak işi kalbinden vurmayı hedefliyorlar. Evet. Bizden bazı aklı ermez gençler Atın. Şimdi ne diyorlar ben sözü kestim e ne diyorlar devlet adamlarına tam orayı anlatıyordunuz ben sözünüzü kesmiş Atın. oldum buyurun. Bizden bazı akla ermez gençler atalarının yolundan ayrıldılar. Sizin dininize girmedikleri gibi yepyeni bir din ortaya çıktılar. Şu anda hükümdarınıza sığınmış bulunmaktadırlar. Biz onları geri istemek üzere kavmimiz tarafından gönderildik. Hükümdara bu arzumuzu ilettiğimiz zaman bu hususta bize yardımcı olun ve ona Müslümanlarla görüşme fırsatı tanımayın. Onların teslimi hususunda bizi destekleyin ve deyin ki bunlar elbette kendilerinden olanları daha iyi tanır ve bilirler. Kusurlarını da başkalarından daha iyi görürler. Yani bu durumda biz onları daha iyi tanıyoruz. Yani Siz dışarıdan bir insan olarak bizden daha iyi tanıdığınızda iddia edemezsiniz. İşte bizim beyanımız da bu. Yani bizde de oluyor ya buna benzer bazı şeyler. Ya siz bildiğiniz gibi değil. Biz de aynı platformdayız, aynı ülkede izliyor mesela bazı ülkelerdeki insanlar değil mi? Ya bunlar Müslümanız falan filan diyorlar ama siz bunlara aldan mı? Biz bunlardınız, aynı milletteniz. Bunlar şöyledir, bunlar yobazdır, bunlar bilmemedir. Yani siz mi iyi bileceksiniz, biz mi iyi bileceğiz? Siz bunları belki iyilik ediyorsunuz, hürriyet vermeye çalışıyorsunuz şöyle şöyle şöyle şöyle hükümlerinizi aynı ülkenizde olduğu gibi bizde uygulamanızı istiyorsunuz ama bizim ülkemiz farklı biz bunlara özgürlük verirsek dini hayatta serbestlik verirsek bunlar bizi devirir bizi perişan eder bunlar size de tabi olmaz bize de tabi olmaz gibi şeyi söylüyorlar ya demek ki yeni bir şey değil bu 1400 senedir aynı terane belki 1400 sene daha yaşasak yine aynı şeylerin söylendiğini göreceğiz Cenabı Hak hep Esas sahneleyen odur hadiseleri. Küfr ile zulm ile hidayeti dini imanı hep böyle sahnelemiştir. Allah kendisine teslim olarak bu sahnede rolünü alanlardan eylesin. Amin. İbret olanlardan eylemesin, ibret alanlardan eylesin diyelim. Eyvallah ve bir ara bu, verelim. Evet bu iddialarına onlar nasıl cevap verecekler, nasıl muamele görecekler aradan sonra inşallah bakalım. Bir belki bölümde Necaşi'nin adamlarına o vakitte diğer yetkililere evet, hediyeler sunmuşlar. De ya, de. Devlet adam, onların efendim hükümet adamlarına hediyeler verip ne yaptılar? Aman bu gelen zümreliyi hiç konuşturmadan hani yargısız infaz edin. Bir an önce bize verin ki siz de karıştırmasınlar. Biz de bu efendim atalarının dinine saygı duymayan, yolundan gitmeye ee, bu habis insanları bize verin, biz bunları yargısız infaz edelim diyorlar. Diyorlar ki yani siz mi daha iyi bileceksiniz, biz mi daha iyi bileceğiz diyorlar. İşte bu şekilde konuşuyorlar. Onlarda tabi bilmedikleri için gelen yani kafirliğe hediye verdikleri insanlarda, onların ataları hakkında bir malumat sahip olmadıkları için bir cevap veremiyorlar. İş necaşinin hükmüne kalıyor. Evet. Şimdi bakalım bu iddia ile gelecekler ne diyecekler. Ne olacak? Dinleyelim. Saray adamları kıymetli hediyelere aldandılar ve kendini destekleyeceklerine dair söz verdiler. Elçiler bu sefer hükümdarın huzuruna çıktılar ve arzularını şöyle dile getirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan çıkıp işlerimizi bozan bu adamlar, şimdi de buraya senin dinini, ülkeni ve halkını bozmak için gelmişlerdir. Seni bu hususta ikaz etmeye geldik. Bunlar Meryem oğlu İsa'yı ilah tanımazlar. Senin huzuruna girince secdeye varmazlar. Sen onları bize iade et. Biz onların hakkından geliriz. Bunlar bizim atamızdan da atalarımızdan da ayrıldılar diye de ilave ediyorlar. Evet. Görüldüğü gibi elçiler isteklerini gayet kurnazca ifade ediyorlardı. Hükümdarın Hristiyan olduğunu bildikleri için o noktadan da kendisini kazanmak istiyor ve onlar... Meryem oğlu İsa'yı ilah olarak tanımazlar diyerek mülteci Müslümanlar hakkında hiddete gelmesini istiyorlardı. Önceden ayarlanan saray adamları da elçilerin söylediklerini tasdik ettiler. ''Ey hükümdar'' dediler. ''Bunlar do doğru söylüyorlar. Elbette onları başkalarından daha iyi bilir ve tanırlar. Hangi kusurlarının olduğunu da daha iyi görürler. Onları kendilerine teslim edelim.''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 Ee, şimdi geldik mi demin yaptığımız izaha nasıl adalet zemini olduktan sonra orada zaten fıtrata ve o adalete uygun olan iman ne yapar gelir oraya yerleşir. Necaşi'ye gitmişler Habeşistan'a gelmişler bak böyle böyle olmuş bunu diye dinlememek lazım. Demin anlattığımız hadise Necaşi Habeşistan'da Habeşistan'a göç ediliyor başka yer yok mu var. Ama adaletle hükmeden bir hükümdar olduğu için Hz. Fahri Alem Efendimiz orayı işaret ediyor. Çünkü adalet zemini öyle bir zemindir ki imanın zerresi oraya düşse kök bağlar, neşvin bulur, zayi olmaz. Adaletsiz bir zeminde iman durmaz, durmayacaktır. Bu satırları da yine bu şuurla okuyalım. Sadece bir coğrafi, sadece bir tarihi malumat olarak okumayalım. Ve işin kalbi tarafını, bize hitap eden tarafını çok dikkatli takip edelim. Evet. Eğer iş bunların, yani elçilerin dedikleri gibiyse, onları kendilerine teslim eder, kavimlerine geri çeviririm. Şayet iş bunun aksi olursa, kendilerini korur, en güzel şekilde görür gözetirim. Daha sonra Necaşi, Müslümanların yanına gelmesi için davetçi gönderdi. Muhacirler... Aralarında Hazreti Cafer'i kendilerine temsilci seçtiler ve hep beraber saraya gittiler. İçeride Kureyş elçileriyle birlikte Necaşi'nin çağırttığı rahipler de vardı. Hazreti Cafer, Necaşi'nin huzuruna girince selam verdi fakat secde etmedi. Saray adamları Hazreti Cafer'e ''Sen ne diye hükümdara secde etmedin?'' diye sorunca şu cevabı verdi...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 ''Tüccar değilsiniz, bir istediğiniz de yok. O halde bana, benim memleketime niçin geldiniz? Sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? Hem bana söyleyiniz, ne diye memleketinizin halkından bana gelenlerin selam verdikleri gibi selam vermiyorsunuz?'' diye sordu. Evet. Hazreti Cafer bu soruları cevaplandırmaya geçmeden ''Ey hükümdar'' dedi, ''Ben üç söz söyleyeceğim.'' Eğer doğru söylersem beni tasdik edin, yalan söylersem yalanlayın. İlk önce emret ki şu adamlardan, elçilerden sadece biri konuşsun, öbürü sussun. Elçilerden Amr bin Az konuşacağını söyledi. Amr bin Az da e, o zamandan şey kabiliyetli. Yani siyasi hadiselerde ve münazalarlarda, münakaşalarda, fevkalade kabiliyetli bizzat. As. Ee, Hazreti Cafer Efendimizi e anlatmaya hacet yok. Hazreti Cafer Efendimiz Ebu Talib'in oğlu daha evvel de söyledi ki Hazreti Ali Efendimiz'in e, kardeşi e, Allah'ın fıtraten verdiği bir konuşma kabiliyeti var. Peygamber Efendimiz'in ve ehl Beyti'nin sıfatlarıdır aynı zamanda. Güzel konuşabilme kabiliyeti. evet Bunun üzerine Hazreti Cafer... Necaşi'ye hitaben söyle şu adama dedi. Biz tutulup efendilerimize iade edilecek köleler miyiz? Necaşi ey Amr dedi. Onlar köle midirler? Amr hayır dedi. Onlar şerefli ve hürdürler. Hmm. Bu sefer Hazreti Cafer Necaşi'ye sor şu adama dedi. Biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kanı dökülenlere geri verileceğiz? Necaşi. Ey Amr dedi, bunlar haksız yere herhangi birinin kanını mı döktüler? Amr, hayır dedi, onlar bir damla kan bile dökmediler. Şimdi bu muhaveratı, bu konuşmayı dinleyen dinleyicilerimiz şu soruyu sorabilirler. E bunlar aynı ortamdalar. Niye Amr bin As'a konuşmuyor da hükümdara konuşuyor? Efendim işte muhatap kabul etmiyor da, Hani biz de yaparız ya bazen işte darıldığımız küstümüz bir insana falan hiç muhatap olmuyormuş gibi yanındakine söyleriz. Şöyle sus, işte söyle şuna da sussun falan gibi. Yani karşıdakine hakaret maksadıyladır. Ama Hazreti Cafer böyle yapmıyor. Hazreti Cafer fevkalade siyasi ve hiyerarşi takip eden bir tavır sergiliyor. Neden? Oranın bir hükümdarı var. O hükümdar karşısında sanki yokmuş gibi Amrülbül asla konuşursa daha sonra hükümdarın vereceği kararın da bir krimiyeti harbiyesi olmaz. Hem de onun kendisi de rencide olur. Çünkü oranın şu anda meclisin sahibi o. Onun üzerinden sorun diyor. Yani benim muhatabım sizsiniz, ben sizi sayıyorum manasıyla. Hükümdara hükümdarlık payesini de vermiş oluyor. Bu da fevkalade bir ferasettir, bir akıl alametidir. Evet. Hazreti Cafer yine Necaşi'ye sor şu adama dedi. Halkın mallarından haksız yere aldığımız, üzerimizde ödemekle mükellef bulunduğumuz mallar mı var? Necaşi, ey Amr dedi. Eğer şu adamcağızların ödeyecekleri bir kantar altın borçları varsa onu ben ödeyeceğim. Tabii bak nasıl değişti hava. Görüyor musunuz? İşte bu muhaberat neticesinde. Evet. Amr, hayır dedi. Onların bir krat borçları bile yok. Bunun üzerine Necaşi, o halde... ''Siz bu adamlardan ne istiyorsunuz?'' dedi. Amr, ''Onlar ve biz bir dindeydik. Onlar dinimizi bıraktılar. Muhammed'e ve dinine tabi oldular.'' diye cevap verdi. Bu sefer Necaşi, Hazreti Cafer'e döndü ve ''Siz salik bulunduğunuz şeyi ne diye bırakıp başkasına tabi oldunuz? Kavminizin dininden ayrıldığınıza, ne benim dinimde ne de şu milletlerden herhangi birisinin dininde olmadığınıza göre sizin edindiğiniz bu din ne dindir diye sordu. Hazreti Cafer meseleyi baştan almanın daha uygun olacağını düşünerek Ey hükümdar dedi. Biz cahiliyet üzrü olan bir millettik. Putlara tapar, laşeler yerdik. Akla gelebilecek her türlü kötülüğü işlerdik. Hısım ve akrabalarımızla ilgimizi keser, komşularımıza kötülükte bulunur, zayıfları ezerdik. Bizler bu hal üzreyken Allah içimizden birini bize peygamber gönderdi. Nesebini, asaletini, doğruluk ve eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber. O, bizi Allah'ın varlık ve birliğine inanmaya, ona ibadete, bizim ve atalarımızın Allah'tan başka tapına geldiğimiz putları ve taşları terk etmeye davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı bize emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Biz de ona iman ettik ve davasını tasdik ettik. Onun Allah'tan getirip bildirdiği şeylere tabi olduk. Bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi, zulmetti. Bizi dinimizden vazgeçirmek, Allah'a ibadetten alıkoyup putlara taptırmak için türlü türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Biz de bütün bu sebeplerden dolayı yurdumuzu, yuvamızı terk ederek ülkene geldik. Sana sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ümit etmekteyiz. Hazreti Cafer, hükümdarın selam verme ve secde etmeme hususundaki sorusuna da şöyle cevap verdi. Selam verme meselesine gelince, Biz seni Resulullah'ın selamıyla ile selamladık. Biz birbirimizi hep böyle selamlarız. ''Cennete gireceklerin selamlaşmalarının da bu şekilde olacağını peygamberimizden öğrendik.'' Evet. ''Bu yüzden seni böyle selamladık.'' ''Secde etme hususuna gelince biz Allah'tan başkasına secde etmekten yine Allah'a sığınırız.'' Evet. Hazreti Cafer'in bu sözleri Necaşi'nin üzerinde derin tesir icra etti. ''Müşrikler ise durdukları yerde sus pus kesildiler.'' Necaşi bir müddet düşündükten sonra Hazreti Cafer'e yanında bu bahsettiklerinden bir şey var mı diye sordu. Hazreti Cafer evet var dedi ve Meryem suresinin baş taraflarını okudu. Allah Allah. Kâf hâ ya sâd. Hazreti Cafer evet var dedi ve Meryem suresinin baş taraflarını okudu. Evet bu sure haruf-ı mukatta ile başlıyor. Nasıl Bismillahirrahmanirrahim. Kehf Ha Ya Ayn Sad diye başlayan sure. Devamını okuyalım. Bu mealen evet. Bu sana okuyacağımız ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya ait olan rahmetini bir zikirdir. O Rabbine gizli yalvardığı zaman şöyle demişti. Ey Rabbim doğrusu ben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 ve sonra da Allah tarafından peygamber olarak gönderildiği anlatılıyordu. Ya. Okunan ayetler Necaşi'nin ruh dünyasına gözlerinden yaşlar akıtacak kadar tesir etti. Hatta akan yaşlar sakalını bile ıslattı. Allah Allah. Hazır bulunan rahipler de gözyaşlarını tutamadılar. İnsanda adalet zemini olunca bak nasıl nasıl o iman tohumları veriyor, değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'in manevi cazibesine kapılan iç alemi bir nebze teskin olduktan sonra Necaşi, ''Vallahi'' dedi, ''Bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki, Musa da, İsa da onunla gelmişti.'' Bu haklı itirafından sonra müşrik elçilere dönerek, ''Vallahi ben ne onları size teslim ederim ne de onlar hakkında herhangi bir kötülük düşünürüm.'' dedi. Necaşi'nin bu beklenmedik kararı karşısında elçilerin boyunlarını bükerek sarayı terk etmelerinden başka çareleri kalmadı. Buna rağmen elçiler bilhassa Arapların siyaset dahisi kabul ettikleri Amr bin As bu işin peşini bırakmayacağını söyledi ve yeni bir taktik uygulamaya karar verdi. Ertesi gün tekrar Necaşi'nin huzuruna çıkarak, Müslümanların Hazreti İsa hakkında çok garip şeyler söylediklerini anlattı. Hükümdar yine Müslümanlarla konuşmayı uygun buldu ve onları yanına çağırttı. Temsilci olan Hazreti Cafer'e Hazreti İsa hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Hazreti Cafer şu cevabı verdi. Biz Hazreti İsa hakkında Peygamberimizin bize Allah'tan getirip bildirdiğini söyleriz. O Allah'ın kulu, Resulü ve Allah'ın sair ruhlar gibi yarattığı ve gönderdiği bir ruhtur. O dünyadan ve erkekten vazgeçen iffetli bir kız olan Meryem'e ilka edilmiş Allah'ın bir kelimesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kün emriyle babasız dünyaya gelmiştir. Meryem oğlu İsa'nın hali ve şanı bundan ibarettir. Müslümanların Hz. İsa hakkındaki bu kanaatleri Necaşiyi oldukça sevindirdi. Eline bir çubuk aldı ve yere bir çizgi çizerek, ''Bizimle sizin aranızda bu hususta şu çizgi kadarcık bir fark var. Zaten biz de onu sizin söylediğinizden başka bir şekilde telakki etmiyoruz.'' dedi. Evet. Elçiler Necaşi'nin himayeden vazgeçmesini beklerken, bu himayesini daha da güçlendirdiğini görünce, bir kere daha hayal kırıklığına uğradılar. Necaşi, Müslümanlara da sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Evet. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'den okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, Allah Allah. Ayaklarını yıkardım dedi. Allah Allah. İşte gerçek iyi seviye olanların hali bu olması lazım. Evet. Hak ve hakikati görüp idrak eden Necaşi, Peygamberimizin Risaletini tasdik eden sözlerinden sonra, bundan böyle Müslümanlara karşı takınacağı tavrı da şu sözleriyle ifade etti. ''Gidiniz, ülkemin el sürülmemiş kısmında, her tecavüzden mahfuz, emniyet ve huzur içinde yaşayınız.'' Size kötülük eden helak olur. Bu sözlerini üç kere tekrarladı. Ben sizden herhangi birini üzüp de bir daha kadar altına sahip olacağımı bilsem yine de buna teşebbüs etmem. Necaşi'nin bu kesin ve kararlı sözlerinden sonra elçilere elbette gerisin geri Mekke'ye dönmekten başka bir şey kalmadı. Halbuki bu konuşma üzerine en büyük hediyeyle hükümdara verip çıkacaklardı. Ama o hükümdar adalet penceresinden baktığında ne gördü? Öyle bir hediyeyi almaktansa hiç halbuki ona dokunan bir şey yok. Tamam alın götürün dese ona kimse hesap da sormayacak. Fakat adalet duygusuyla ne yaptı? Kendisine dünyevi olarak verilecek saltanatı, güzel hediyeleri elinin tersiyle itti. Burada olsaydı ayaklarını yıkardım o peygamberin diyerek Hazreti Peygamberin Ayağının tozuna talip oldu Adalet işte buna derler Adalet nasıl yere götürür diye soranlar kendileri ne kadar adil olduklarını anlamak isteyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetine Muhabbetine bakanlar adalete Adalete bakanlar muhakkak Hazreti Muhammed'e kavuşmak durumundadırlar Bunlardan birisi eksik olduğunda O kişide ne adalet vardır ne Hazreti Muhammed'e muhabbet vardır. Necaşi bile dinlediği ayetlerle Allah Resulü'nün ayaklarına yüz sürmeyi murad ediyorsa hükümdarken biz kendi saltanatımızda daha evimize söz geçiremediğimiz züğürt tarihimizde acaba nelerin afrasını tafrasını yapıyoruz. Hep bunları kendi ruh halimize soralım ve ne kadar adil ne kadar muhabbetli olduğumuzu bir defa daha gözden geçirelim. Evet bu bahis herhalde e, bitiyor çünkü elçilerin ellerinin boş dönmesi e, neticede sadece kendilerinden değil dışarıdan da tokat yemeleri onları daha da sarsacaktır. Zaten yıkılmış olan maddi saltanatları ve kuvvetleri iyice artık e, kendi hudutlarını da aşacak şekliyle kendisini gösterecektir evet. diyelim. Evet, e, Cenab-ı Hak inşallah adaletle muhabbeti mezceden, muhabbeti adalette, adaleti muhabbette fark eden ve hemdem eyleyen, kullarından eylesin. Şu günlerde aynı Kerbela şehitlerinin o muhabbetle, adalet duygusuyla feda heyecan ettikleri gibi o şuurla zulme el pençe divan durmadan inandığı muhabbeti adaletle yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin ve